Dinde sonradan icat edilen her şey bidat her bidat dalalet her dalalette ateştedir Kardeşlerim geçen haftaki derslerin akabinde inşallah yeni bir iki arka arkaya ders tertip ettim Bu haftaki dersimizin konusu Allah'ın sevdiği ameller Allah'ın sevdiği kişiler, Allah'ın sevdiği ibadetler. İnşallah bundan sonraki derste Allah'ın sevmediği huylar, sevmediği işler, sevmediği hareketler üzerine olacak inşallah. Bunlar aynı zamanda görmüş olduğumuz derslerinde şöyle bir toparlaması ve hakikaten biz de Allah'ın sevdiği insanlar mıyız, Allah'ın sevdiği amelleri yapıyor muyuz Allah'ın sevdiği işlerle meşgul müyüz? Bunun da bir muhasebesi, mesabesinde olacak inşallah. Allah subhanahu ve teala kendi nefsimizin iyi dediği değil kendisinin iyi dediği, hoşlandığı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Kardeşlerim Allah'ın en sevdiği amel kendisine imandır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi amellerin diyor Allah'a en sevimli olanı Allah'a iman etmektir. Allah'a iman nedir? Tevhiddir. Yani tek olarak Allah'a ibadet etmektir. Aynen Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. İbn Abbas bu ayet-i kerimeyi açıklarken ne diyor? Her sözde her işte her amelde sadece beni ululamalar için yarattım diyor. Şimdi düşünün buluğa erdiğimizden, sağımızı solumuzu ayırt ettiğimizden, şu yaşımıza kadar gelen yaşantımızı şöyle bir gözümüzün önüne getirdiğimizde konuştuk mu? Konuştuk. Düşündük mü? Düşündük. Bir şeyler böyle akıl ettik mi? Bir şeyler yaptık mı? Hayırda veya şerde kızdık uyuduk, yedik, içtik anlattık, nasihat ettik veya nasihat edildik İşte şu yapmış olduğumuz bütün hareketlerde neyi ön plana çıkaracakmışız güler yüz mü gösterdin onun için, buğul mu ettin onun için bir şey mi verdin, onun için şayet bunu yapmadığın zaman bunun zıttını düşünmüşsen bu neyi gündeme getiriyor Yerine göre günahı, yerine göre de şirki değil mi? Aynen mesela diğer derslerde gördüğümüz gibi birinin diyor namaz kılarken bir başkasının kendisini izlediğini görürse bu nedir diyor? Küçük şirk. Neden yapıyordu bunu? Onun taltifini beklemek için. Bunun ilerisi nedir? O da büyük şirktir. Yani birinin Allah'ı sever gibi sevme, Allah'tan korkar gibi korkma. İşte Amerlerin Allah'a en sevimli olanı neymiş? Allah'a iman etme. Bu da neydi? Tevhid. Yani her meselede Allah'ı birleme. Kardeşlerim, tevhidi de anlayabilmek için üç aşamada ele alıyorduk, değil mi? Uluhiyet tevhidi, rububiyet tevhidi, isim ve sıfat tevhidi. Uluhiyet tevhidi neydi? Kulların Allah'ı namaz, kurban, adak, dua, ümit, korku, tevekkül, rağbet, çekinme, yönelme, istigaze, istiane, yardım isteme gibi fiillerde nedir? Birlemedir. Bunu anladınız mı? Demek ki bir insan bir şey kestiğinde ne için kesecek? Allah için. Başkası için kesiliyor mu? Kesiliyor. Bunun adını? Bu şirk. Tabi. adak da böyle kurban da böyle dua ederken kimden isteyeceğiz Allah'tan Allah'tan ister gibi birinden isteme var mı yok peki vesile var mı vesile var hakkı olduğu gibi batılı da var öyle değil mi birisi işte falanın yüzü suyu hürmetine ya Rabbi bana bunu ver derse bu da bir dua bu da bir vesiledir ama hak olan mı değil Korku bizde yok mu? Var. Ama Allah'tan korkar gibi hiç kimseden ne yapmayacağız? Korkmayacağız. Bütün bu hasletler neymiş? Uluhiyet tevhidine. Rububiyet tevhidi neydi? Yaratmada, rızık vermede, hayat vermede, öldürmede, diriltmede bu gibi fiillerde Allah'ı birlemedir. Yaşatmaya ve öldürmeye muktedir olamayan Rabbimiz ne yapamaz? Olamaz. İsim ve sıfat tevhidine baktığımızda Allah subhanahu ve teala kendisini kitabında nasıl vasfetmişse Resulü de nasıl bildirmişse hiçbir şeye benzetmeden içini boşaltmadan olduğu gibi alıp kabul etme esası da nedir? isim ve sıfat tevhidir yani tekyif, temsil teşbih, tevil ve tahrif gibi şeylere düşmeden ne yapmak gerekiyor? olduğu gibi kabul demek ki Allah'ın en sevdiği amel neymiş Allah'a iman Allah'a iman dediğimizde de ne çıkıyormuş tevhid tevhidi de 3 aşamada ne yapıyormuşuz ele alıyormuşuz yine kardeşlerim Allah'ın en sevdiği amel sıla-i rahimdir diyor sıla-i rahim nedir yakına eşe dosta komşuya arkadaşa nedir Gitme, gelme, gelme. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Amellerin Allah'a en sevimli olanı Allah'a iman etme ve sonra Sıla-i Rahim akrabalık bağlarını gözetmedir diyor. Yine Sıla-i Rahim şüphesiz Yüce Allah yaratıkları var edip onların yaratılışını bitirince Rahim kalkıp dedi ki bu duruşun bağı koparılmaktan sana sığınanın ayakta duruşudur. Yüce Allah da peki seni bitiştireni bitiştirmeme, senin bağını kopartanı da koparmama razı olmaz mısın? Rahim olurum dedi. Yüce Allah da bunu sana verdim dedi. Sonra Aleyhisselatü Vesselam, isterseniz Yüce Allah'ın sizden beklenen yönetimi ele alırsanız, yeryüzünde fesat çıkarma, ve akrabalık bağlarınızı paramparça etmek değil midir Muhammed 22. ayeti okuyun demiştir yine kim rızkının genişlemesini ve etkisinin uzun sürmesini istiyorsa akrabalık bağlarını gözetsin diyor evet bunlar Allah'ın neymiş tevhidden sonra imandan sonra neymiş en sevdiği amellermiş ve razı olduğu amellermiş. Peki, sevdiği hasletleri yapabiliyor muyuz? Yapamıyorsak, nedenlerini şöyle bir yazacağız ve o nedenleri ortadan kaldıracağız. Neden kaldıracağız? Hiç fark etmez. Çünkü karşılığında Allah'ın cenneti var. Ama nasıl, öyle bir zamanda yaşıyoruz ki... Evet. Öldükten sonra da orada yaşayacağız. Ama ateşte. Ama cennette. Dünya müminin diyor değil, değil. İnan bir akrabanı ziyaret et şaşırır. Davete icabet değil. Davet etmeden. Ya nasıl Şimdi, yani anlayamazsınız. Ben siz sizin Ama ben dünyada yaşıyorum. Herkes de bu akrabalık bağı kesik durumda. Gittikçe de Akrabalık bağı kesik olduğu için herkes kendi başına buyruk olarak yaşamakta. Buyruk olarak yaşama da büyüğü küçüğü, edebi saygıyı dünyaya bakışı, ahirete bakışı hepsini ne yaptı? Kopardı, götürdü. İşte bu şeytanın ifsad ettiği. Çünkü şeytan tek kişiyle beraber iki kişiden beridir diyor Rabbim. Şimdi Vallahi düşün. daha hayırlı. <Gülüyor> Şöyle düşün. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ilk nübüvetinde hep gizli gizli davet etti değil mi? Evet. Daha sonra kalk, kim uyar en yakınlarını uyardır. Davette bile ilk başlayacağın yine akraban. Yani Kur'an'da. E bağın kesikse uyarı da yok demektir. Burada Allah'ın en sevdiği amel bu. Hatta rızkın da genişlemesine ömrünün de artmasına sebep diyor. Hepsinde. Sıla-i Rahim mal ile ihtiyaç zamanında yardım etmekle zararı def etmekle güler yüz göstermekle, dua ile olur. İyilik yapmanın mümkün olduğu her şey ve güç yettiği kadarıyla kötülüğü def etmenin mümkün olduğu her şey sıla kelimesinin anlamı kapsamındadır. Her şey kapsamında, hani rızkın yenişlemesine bile sebep oluyor. Ben bu yüzden çok korkuyorum ama şimdi insanlar öyle bir şey olmuş mu? hani Ne olur sorsun. Eee, bahsettik ya önce. Almış başlarını gitmişler artık. Tebliğe de kahretmiş bazılarını. Ee, yılmayacağız abi. Peygamberlere baksana taşlanmış. Taşlanmış tarzdır böyle. Allah Resulü <gülüyor> Allah sen öyle zannet. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Mekke'nin yapmış olduğu boykottan sonra bunaldı. Ne yaptı? Taif'e gitti. Acaba kendisine arka çıkarlar mı? Kendisini korurlar mı? Oraya hicret edeyim diye. Taifler ne yaptı? taşladılar. Buna rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara ne yaptı? Dua etti. Dağ meleğe geldi kanadını taktı. Buna rağmen Aleyhisselatü Vesselam ya Rabbi onlar bilmiyorlar kavmime merhamet et dedi. Burada Sıla-i Rahim Allah'ın hoşlandığı, emrettiği ve bizden de istediği bir şey. Ha Yapamıyorum o ayrı yapmıyorum diyemeyeceksin. Yapmıyorum, yapamıyorum değil de karşılıklı, i̇şte, e, sanki eski artık. E, şimdi de. Benim çocukluğumdaki akrabalık bağlarımızla şimdiki bağlarımız Bana aynı de değil, şey. değil. Çok değişti. Eskiden bu kadar taşıt olmamasına rağmen bir senede en az iki kere memlekete gider. En az. Düğün şu bu hariç. Gider muhakkak bir sırayı hemde bulunurduk. <Gülüyor> Ama bu kadar teknoloji olmasına rağmen bir telefon etme ihtiyacı hissetmiyor. Çünkü herkes kendi kendine bir yaşama. Bir de bir şey ee... söyledim mi? Hani hatırladım da e, fakirlikte hayır varmış. Yani bu akraba yani Öyle. gerçekten Öyle. o zaman daha iyiymiş. Artık insanlar maddi olarak da hissedikten sonra artık e, bulunmuyorlardı. Aslında Arkadaşlar, değil abi. Ya nasıl dedim, ee, çok farklı bir arkadaşın babası çok rahatsızlanmış hı. yatıyordu da. İşte çok kibirli, çok zenginden. Ben dedim ki şömineyle konuşsun, koltukla konuşsun. <gülüyor> koltuk ona geçmiş olsun der. İşte şöminesi su getirir. Merdivenlere işte halın hatırını sorar dedim, güldü. Aynen bunu babana söyle dedim. Ee, babası hakikaten o adam doğru söyler demiş. Yani. Gerçekten. Yani Çocuklar hatırlıyorum da böyle birbirinizden farklı. Aynen biz de öyle. Yine Aleyhisselatü Vesselam amellerin Allah'a en sevimli olanı kendisine iman etme sonra sıla-i rahim sonra da iyiliği emredip kötülüğü yasaklamadır diyor. Bunları bu halde bulabilirsiniz. Allah subhanahu ve teala da ne diyor? siz diyor insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz iyiliği emreder kötülükten sakındırır ve Allah'a iman edersiniz diyor Alimran 110'da bu da bize neyi gösteriyor bu meselenin çok daha hassasiyet içerdiğini akrabalık bağlarını devam ettirmenin iyiliği emredip kötülükten nehyettirmeyi de devam ettirmede nedir bir unsur olduğunu ne yapıyor bize yakalattırıyor Kardeşlerim maruf, iyilik, bütün taatlerdir. Aklı selim, istikamet üzerine olan fıtrat ve semavi dinler bunu iyi gördüğü için maruf diye isimlendirmiştir. Maruf, Allah'ın iyi dediği, hoşuna gittiği bütün hallerdir. Münkerse, Allah'ın hoşlanmadığı, hoşuna gitmediği yapılan her iştir. Mesela ayet-i kerimede ne diyor? Allah'a kulluk edin ve tağuttan Kaçının diyor. Bunun için biz size ne yaptık? Elçiler gönderdik diyor. Allah Azze ve Celle'nin hoşlanmadığı kendisine yapılan isyanlardır. Çirkinliklerdir. Şirktir. İşte demek ki Allah'ın sevdiği amellerden iman arkasında sıla-i rahim ve arkasından da neymiş? İyiliği emretme, kötülükten sakındırma. Aslında bu üç amel de aynı hadiste gelir. İyiliği emredecek ve kötülüğü yasaklayacak kimsenin süslenmesi gereken üç sıfatı vardır. Birincisi ilim. İkincisi emredeceği iyiliği ve yasaklayacağı kötülüğü bilmesidir. İkinci sıfatı yumuşaklık olmasıdır. Emrettiği ve yasakladığı konularda yumuşak ve hikmet sahibi olmalıdır. Aynen ve Vesselam Efendimizin bir şeyde Rıfk bulunursa mutlaka onu süsler. Bir şeyde de diyor rıfk bulunmazsa mutlaka onu lekeler. Yani yumuşaklığın süslemediği, sertliğin zedelemediği hiçbir şey nedir? Yok diyor. Üçüncü sıfatsa sabırlı olmalıdır. Yani eziyetlere sabredici olmalı. Aynen Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabında Lokman'ın oğluna vasiyetini anlatırken ne diyor? Ey oğulcum namazı kıl uygun olanı söyle fenalığı önle başına gelene sabret. Doğrusu bunlar azmedilmeye değer işlerdir diyor Lokman 17'de. Demek ki ilim olacak. İkincisi emrettiğin şey iyilik dediğin şey kimden olacak? Allah'tan nehyettiğin yine ondan olacak yani senin maruf dediğin senin marufun olmayacak münker dediğin de senin münkerin olmayacak mesela namaz kılıyorsun namaz, namazda refulyedeyin yapıyorsun yani ellerini kaldırarak kılıyorsun birisi sana güya iyilik yapıyor değil mi ne diyor böyle yapma diyor bu şimdi onun gördüğü ona göre bir maruf mu münker mi yarıyor değil mi? Sen ona ne yapacaksın? Sana ne? Ben kılarım. Bu peygamber böyle mi kılıyor diyeceksin? Hangisi? Şey. Önce neye iman etmesi gerektiğini ondan sonra ortak olan değerleri kendisine hatırlatıp ondan sonra akıl edeceği şekilde naslardan haber vermen gerekiyor? Ha bunun karşılığında yaparken yumuşak olman gerekiyor mu? Firavun'a git o azdı diyor ona yumuşak davran ola ki anlar diyor bu da neymiş davetteki ustup yumuşak olma yumuşaklıkla taviz aynı şey mi değil aynı şey değil Ya bunun dışındaysa gelen bela ve musibetlere nedir sabır İbrahim aleyhisselam davasını anlattı neticede ne gördü ateş ashabı uhduda okudunuz mu Müslüm'ün son hadisi bir büyücüye çırak verilen bir çocuğun kıssasını gide gele rahiplen tanışması ve en son padişahın onu öldürmeye kalktığında ne yapamıyor? Öldüremiyor. Ne diyor? Sen beni bir meydanda insanları topla bir ağaca as benim okumdan sadama koy şu çocuğun Rabbinin adıyla de çek diyor. Çocuğu öldürüyor mu? Öldürüyor. Bu da nedir? Bakın davanın karşısında kendi hayatıyla ne yapıyor? Tebliğ ediyor. Yani bunların hepsi davanın yani iyiliği emretme, kötülüğü nehyetmenin karşısında takılacak sabırdır. Allah bunlarla amel eden insanlardan öylesin. Kardeşlerim ilim, emir ve yasaklamadan önce olmalıdır. Rıfkı emretme ve yasaklama esnasında olur. Sabır ise emir ve yasaktan sonradır. Çünkü e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir mezarlığın yanından geçerken bir kadının böyle ağladığını görüyor. Omuzuna şöyle hafifçe dokunarak ne diyor? Sabret diyor. Kadın ne yapıyor? Yama diyor nasıl sabredeyim küçük oğlu ölmüş. Enes geliyor. O kimdi biliyor musun diyor. Kadın omuzunu silkiyor. O Allah'ın Resulüydü diyor kadın hemen ağlamasını kesiyor daha sonra peşinden yavaşça gidiyor Ebu Eyüp el-Enser'in evine gelip konunca kendisinden izin istiyor kadın girer girmez Allah Resulü ne diyor sabır ilk anki sabırdır diyor. sonraki fayda vermez diyor. Allah subhanahu ve teala razı olduğu amelleri işlemeyi nasip etsin demek ki iyiliği emretme kötülükten nehyetme Allah'ın istediği sevdiği neymiş amellermiş peki peygamber aleyhisselam ne diyor her kim bir münker görürse ne yapsın eliyle veya diliyle veya kalbiyle şimdi buraya kadar aldığımız meseleyi tekrar dönelim evinin dört duvarı arasında duran birisi kimden münkere mani olacak He? akrabayı görmüyorsa konuya komşuya çıkmıyorsa arkadaşlarından görüşmüyorsa iyiliği kime emredecek kendisi bile işlemez vallahi münkeri bile mani olacak gücü kendisinde ne yapamaz? bulamaz insan yaşamaz yaşar İnsanı gezmeye, eğlenmeye her şeye televizyon ...televizyon, cd'ler... E, ...bazı insanlar böyle abi. Yani ben de belli zamanlarda insan görmezsem... ...deleziyonu artık daha açmıyor. O kadar artık o şey yok. O şey yok. Açıp başmadığını sormadım da... ...yani akraba bağlarını kesikliği... ...insanı yalnızlığa iter. E, mesela... ...okulda okuyan birisi... ...erkek olsun kız olsun. Her gün bir arkadaşla konuşur eder... Ama okul bittikten sonra dikkat edin aynı arkadaşlık yavaş yavaş seyrine ne yapar? Yitirir. Ve artık aklına geldikçe başlar. Bu tip gider yani. işi oluyor. ama hafta sonra Hayır inşallah. Demek ki iyiliği emir, kötülükten nehi Allah'ın emrettiği nedir? İşlerden. Ve her kimde bir münker gördüğünde neyinden izale ediyorsa o da onun imanının netir, nerede olduğunun göstergesi diyor. E, alimler kalbe ne yapamaz? Düşemez çünkü onlar zalim dahi olsa karşısına çıkıp hakkı ne yapma söyleme mecburiyetinde. Evet, dinlerin Allah'a en sevimli olanı müsamahalı hanifliktir. Yani Ali, Ali Sallallahu Aleyhi ve dinlerin diyor Allahu Teala'ya en sevimli olanı müsamalı hanifliktir. Yani din hasletleri kastediliyor. Zira bütün hasletler sevilir, lakin e, emredilende kolayı neyse ona. Mesela şurada iki tane iş var. En kolayı neyse ona yönelme e, Allah'ın en sevdiği, hoşlandığı ibadetlerdendir. Haniflik, İbrahim Aleyhisselam'ın milletinden olmadır. E, Lugatta ise İbrahim Aleyhisselam'ın dinine mensup olanlara denir. İbrahim ne Yahudi ne Hristiyan'dır. Ancak o Hanif, muvahit bir Müslüman'dı, müşriklerden de değildir. Allah Subhanahu ve Teala. E, Rabbimiz subhanahu ve teala o sizi seçmiş babanız İbrahim'in yolu olan dinde sizin için zorluk kılmamıştır diyor düşünün şimdi Allah size taşıyamayacağınız yükü ne yapmaz? vurmaz diyor şimdi örneklendirilmezse bu kolayını seçme nedir anlama zor namazı ayakta kılınma bize farz kılınmış mı kılamazsan onu da kılamazsan yatarak imayla ne yapıyorsun kılabiliyorsun bakın kolaylığı görüyor musunuz yolcusun ramazan ayındasın orucu tutmayabilirsin hamilesin emziklisin hastasın düşkünsün bunlarda ne yapıyor sakıt ediyor yani birçok amel veyahut seferi de namazlar tam mı kılınır yarım kılınır veyahut cem meselesi namazları birleştirerek kılma meselesi Veyahut teyemmün meselesi Allah'ın her zaman bizlere gösterdiği nedir? Kolaylıklardır. Ne kadar Rabb'ımıza hamd etsek azdır. Yani ibadetlerde devamlı yapmamız, Allah'a ihlasla, samimiyetle yapmamız Allah'ın hoşuna gidem hareketlerdir. Bakın, yani bir namazı kılmayan bir insanın neleri kaçırdığını, kılanınsa neleri yakaladığını görün. Şimdi Allah'ın en sevdiği şeyler nelerdir? Fazlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, kim benim veli bir koluma düşmanlık ederse ben ona harbi ilan ederim. Kulum bana kendisine faz kıldıklarından daha sevimli olan bir şeyle yaklaşamaz diyor. Demek ki Rabbimize bizim yaklaşmamız neymiş? Siz gelmeden önce. Kardeşin sorusu üzerine demiştim. Düşünün beş vakit namazı kılmayan birisi cumaya gelse, bayram namazına gelse teravihe gelse buna ne kazandırır? Allah'ın asıl razı olduğu ibadetleri yapmıyorsa senede bir, haftada bir yapılan bir şey ona fazla bir şey ne yapmaz? Kazandırmaz. Çünkü Allah'a yaklaşması da çok zordur. Onun için Rabbimiz Sübhanı ve Teala Resulünün diliyle ne diyor? Kulum diyor bana farzlarla yaklaşır. Sonra nafilelerle daha sonra gören gözüm işiten kulağım tutan elim yürüyen ayağım mesafesinde olur diyor. Ve kim ona düşmanlık yaparsa onun hasımı kim diyor? Benim diyor. Demek ki bizim farzlara dikkat etmemiz Allah'ın bir emri olmasına rağmen buna dikkat etmemizin akabinde de Allah'ın bize verdiği neler varmış, ne kadar güzellikler var değil mi? Mesela bir beş vakit namazın farziyetini hiç şöyle oturup da bir düşündünüz mü kardeşlerim? He? Evinizin önünden diyor, bir nehir aksa günde beş sefer girseniz kirden eser kalır mı? Var mı bizde kir? Bunu bir düşünmek lazım bir Ramazan diğer Ramazan arasındaki günahlara bedel mi? o zaman orucun kıymetini bir düşünmek lazım şevvalde tutulan altı gün oruç bütün seneyi oruçlu tutmuş gibi sevap getiriyor mu? bak bunu bir düşünmek lazım haç ibadetini ele al her kim diyor haç yapar da ve haccı mebrur yani kabul olursa anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur diyor mu? Bunu bir düşünmek lazım. Peki böyle bırakıyor mu? Hac yapar da hacci mebrur olmazsa burnu yerde sürtsün, burnu yerde sürtsün, burnu yerde sürtsün diye de bedduası var mı? Bak bu da var. Peki hacca gücü yeter de hacca gitmezse ha Yahudi olarak ölmüş ha Nasrani hiç fark etmez diyor mu? Bak kafir olarak ölür diyor. Müşrik olarak ölür diyor. Yani Allah'ın sevdiği farzları yerine getirme. Sana bir şeyler kazandırdığının sen bunun farkına varmalısın. Yapmadığında, ihmal ettiğinde de neler kaybettiğini, ne duruma düştüğünü görmek gerekir. Evet. Mesela farzlardan namaz Allah'ın en sevdiği amellerden mi? Peki ne diyor? Allah'ın en sevdiği amel vaktinde kılınan namazdır. Diyor. Buna dikkat ettiniz mi? Peki, münafıkların bile namazdan bizden ayrıldığını biliyor musunuz? Nisa suresini çok okudunuz mu? Onlar diyor namaza üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş için kılanlar, Allah'ı çok az zikrederler diyor. Görüyor musunuz? Vaktinde kılınan bir namaz senin müminliğinin de işareti. Vaktinde kılmadığın bir namaz da senin müminlik alametini taşımadığının da nedir? Birer göstergesi. Onun için bir farz Allah'ın sevdiği bir farz sana neler kazandırıyor ve senin vasıflarını nasıl artırıyor? Bunun farkına varmamız gerekir. Allah varanlarda da neylesin? Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselama diyor, Abdullah bin Mesud geliyor ey Allah'ın Resulü Allah'ın en sevdiği amel hangisidir? vaktinde kılınan namazdır diyor zira Allah vaktinde kılınan namazdan hoşlanır diyor Evet. peki vay o namaz kılanların haline var mı? ayet-i kerimede bunlar kim? namaz kıldığı halde yetimi itip kakan öksü doyurmayan ona buna bir şeyler diyen hareketlerine dikkat etmeyen akrabalık bağlarına kesen bunlar nereye gidecek? he? birçok bela musibet geliyor değil mi? Allah bizlere yardım etsin demek ki bir namaz meselesini ele aldığımızda e, neler çıkıyor neler? şöyle abi yetim malı vardır, mülkü vardır ama sen yönetiyorsundur. Bunları anlatıyor. Veyahut da hiç malı mülkü yok. Senin gözetimindedir. Kendi çocuğun vardır veya yoktur. Yeğenindir ama öksüzdür, yetimdir, bakıcısı yoktur. Anası boşanmıştır, babası boşanmıştır, evlenmiştir, gitmiştir vesaire. ortadadır. Sen de bakıyorsun. Ona kendi nefsine neyi yakıştırıyorsan aynısını ona da yakıştırmak zorundasın. Kendi nefsine hoşlanmadığın bir şeyi ona da ne yapamazsın. Yapamazsın. Gözetimini aldığın her kimse ona iyi davrandığın zaman Allah Resulü ne diyor? Şu i̇ki parnağını birleştiriyor. İşte şu cennette diyor, iki parnağın birbirine yakınlığı gibi birbirimize yakınız diyor. Onlara iyi davrananlara diyor. Bunu da dikkat edersen vay o namaz kılanların haline derken düşün birçok kız çocuğu falan vardı bulağa ermemiş çoğu onları nikahını alıp malını elde etmeye çalışırlardı. Vay o namaz kılanların haline diyor. Kıldıkları halde namazdan gafildir diyor. Yani bütün umum olarak meseleyi ne yapacaksın? Yayacaksın. Abdullah bin Mesud sormaya devam ediyor. Vaktinde kılınan namazdan sonra sonu hangisi diyor? Baba ve anneye iyilik yapmaktır diyor. Demek ki Allah'ın hoşuna giden amellerden birisi de neymiş? Ana babaya iyi davranma. Çünkü Rabbimiz Sübhanahu ve Teala e, İsra'da, Lokman'da ne diyor? Anaya, babaya üf bile deme diyor. Şimdi insan her halikarını ele alması gerekir. Düşünün, kendisini doğuran, kendisi doğduktan sonra evlilik yaşantısına kadar belli bir iş tutana kadar anne ve baba o çocuğun her türlü ihtiyacını ne yapıyorlar? Gidermek için pervane oluyorlar değil mi? Birisi çamaşırını yıkar, yemeğini yapar, söküğünü diker, birisi açtığını getirir, yiyeceklerini alır vesaire. Peki evlendiğinde bir adam veya bir kadın ne yapar? Güya kendi saadeti için ana ve babasını yıkar. Bu caiz mi? Ana ve babaya üf bile deme. Sadece senin çocukken mi geçerli? Hı hı. Ölene kadar bunların hepsi nedir? Geçerli olan şeylerdir. Onun için Allah hakkıyla bunları anlayanlardan eylesin. Hı hı hı. İşte Allah'ın sevdiği hasletler bunlar. Hı hı. Şey bu, bakmak... Iı, <gülüyor> kızın anne babası. Herkes bakmakla mükellef. Bakmakla mükellef. Eğer kocası izin vermiyorsa Allah ondan sorar. Bu zulümdür. Tabii. Yine muhakkak ki kişinin ana babasına lanet etmesi de en büyük günahlardan sayılmıştır. Allah Resulüne adam geliyor soruyor. Ey Allah'ın Resulü bir insan ana babasına diyor nasıl söver? Nasıl lanet eder? Sen diyor falana sövmüşsündür. O da Seninkine sövmüştür. İşte anaya babaya sövme nedir? Böyledir diyor. Demek ki kendi ana ve babamıza sövmeyeceğiz. Yani bir başkasına sövdüğünde otomatikmen <gülüyor> o da sana sövmüş oluyor. Yine şunu dikkat etmek gerekiyor ki kardeşlerim. istediğin kadar çalış kazan Seyhan. Sen de malın da babanın diyorsun bu okudun mu? Hiç duydunuz mu bu rivayeti? Sen de malın da babanın diyor. Cennet anaların ayakları altında diyor. Burnu yerde sürtsün. Burnu yerde sütsün, Burnu yerde sütsün. Kimin? Ana veya babası veya her ikisi yaşlılığında diyor senin yanında kalır da onlara iyi davranmazsan onlara tatlı söz söylemezsen yumuşak davranmazsan işte onun burnu yerde ne yapsın sözsün şey. Tabii. Buhari müstüm abicim. <gülüyor> kitab <-ı> Edep. <gülüyor> kitab-ı Edep. <gülüyor> Hatta, Babası, uh, Boşa Müslümün diyor. Hı -hı. Müslümün kitabı birdi. Buhar'ın da Evet işte Bukhari kitabı leddette olur mu sen de e, hepsinde var da ben Bukhari müstüm veriyorum hadislerim. Evet ölçüsü yok ölçüsü yok ne olursa olsun sen de malında babanın diyor istediği gibi tasarruf etme hakkı var. İstediği gibi de kullanabilir, karışamaz. Bunu ben kazandım, bu benim diyemezsin. İstediği zaman yapar, hiç fark. İstedini yapabilir, hiç danışmadan. Yani, şey haber alsa bile önemli değil. Tabii. sen aldın hırsız olursun, o istediği gibi tasarruf eder. Anne aldın mı? Baba. Anne değil, Baba. Benim alsın. Anam babam olsun da alsın. Bizim evde aldı mı harp çıkıyor. Şimdi baba ve anne farklı. Anne alsa da sana verir. Evet. Amellerin Allah'a en sevimli olanı çokça secde etmektir. Diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bir şey daha hı hı. Yani babanın e, şey olması, Müslüman olması, şart. Veya diğeri fark eder miyim? Eder. Müslüman olması gerekiyor. Evet. Yaptığım takdirde Allah'ın beni cennete koyacağı veya Allah'ın en çok sevdiği amele bana bildirir misin? Ey Allah'ın Resulü diye soruyor sevbali. Üç kere soruyor. Aleyhisselatü Vesselam sana Allah için secdeyi artırmanı tavsiye ederim. Zira Allah için yaptığın her bir secdeyle Allah bir dereceni yükseltir ve bir hatanı silerdir. Şimdi secdeler namazın rükünlerinden biridir. Alın ve burunun yere dokunmasıyla gerçekleşir. Namaz kılan bunu yaptığı zaman Rabbına yaklaşır. Ve aleyhissalatü vesselamın da dediği gibi kulun Rabbına en yakın olduğu an secde mahalledir. O halde duayı artırın diyor ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın da dediği gibi, secde et ve yaklaş diyor. Alak 19'da. Çiğeciler, tasarrufçular falan e, namaz içerisinde Türkçe veya e, dünya kelamından dua da olsa hiçbir şey söylenmeyecek. Doğru. Namaz içinde yapılacak dualar zaten naslarla gelmiş. Kunut hariç, kunut hariç kayıtlı duaların hepsini yapabilirsin. Ki senin söyleyeceği Allah Resulünün yapmış olduğu duaları öğren. Hepsi var. Benim için Hepsi var orada. Her Kunut'ta yapabiliyorsun ama Kunut dışındakilerde ayrı, normal Allah'ın Allah Resulünün yaptığı o kadar çok dua var ki, öğren. söyleyin demiştim. İşte Allah Resulünün öğrettiği bütün duaları yapabiliriz. Tamam. O kapıyı açmak istemiyorum. Konutta yapabilirsin. Yapmışsa, Zaten Allah indinde makbuldür ama o kapıyı açmayın. Resulullah'ın yapmış olduğu duaları öğrenin. Onunla yapın. Mesela Selman İran'a geliyor. Farisilere. Onlar Arapça bilmeyen birisi. Bildiğiniz dilde namazı kılabilirsiniz diyor bugün Türkçe namaz kılınır diyenler var ya buradan uzatmış gitmişler. E, ve gelen nesillerin ifsadıysa en ufak bir kapıyı gördüm oradan dalmışlar. En güzeli peygamberin yaptığını yapma. yapmak. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Birçok dua var abi. Öğren. <gülüyor> Namazdan sonra istediğiniz kadar dua edin. Namazı doğru kılın. Tamam. Ama en çok secde de tamam. Yani işte sonra namaz kıldığın yerden kalkmazsın. <gülüyor> Kişi diyor namaz kıldığı yerde durduğu müddetçe namazda sayılır diyor. Oturduğun yerden istediğin dua et. İster Türkçe, ister Arapça, ister İngilizce, ister Japonca hiç fark etmez. <gülüyor> Sahabenin birisi geliyor diyor ki <gülüyor> Bana ona abdest için su getirdim. Bana iste dedi. Cennette sana arkadaş olmayı istiyorum dedim. Başka dedi. Sadece bunu dedim. Bunun üzerine Ali Sallallahu Aleyhi ve o halde kendin için çokça secde etmek suretiyle bana yardım et dedi diyor. Secdelerin faziletinden de şöyle buyurulmuştur. Allah cehennem ehlinden dilediklerine rahmet etmeyi murad ettiği zaman meleklere Allah'a ibadet etmiş olanları çıkarmalarını emreder. Allah cehenneme secde izlerini yemeyi haram kılmıştır. Onlar bu kimselerin cehennemde secdenin izleriyle tanınacaktır. Cehennem ateşi oğlunu yer bitirir ancak secde izleri bundan Abi, atmış desnadır. Çok kişide secde izi vardı Öyle. ama bize baksın da işte, oradan dikkatimi çekti. Evet. Şimdi Araplar hakikaten tek dikkat ettikleri yer alımlarını yere getirdiklerinde adeta e, bastırıyorlar. Artık buradaki fiziki bir iz mi? Allah'ın koyduğu bir nişane mi? Bilmiyorum. Yani onun alnında var. Bu cennetlik. <gülüyor> senin alnında yok. Cehennemlik değil. takvadan değil. Ben alnında secde olup da izi görüp de eee neyse yorumuna girmeyin girmeyin Allah'a en sevimli gelen secdelerdir diyor yine amellerin Allah'a en sevimli olanı Allah'ı çokça zikretmektir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam amellerin Allah'a en sevimli olanı dilinin Allah'ı zikretmekle nemlenmiş olduğu halde ölmendir diyor e, bu nedir Allah'ı zikretmek zikrin aslı kalp ile zikrettiği şey hakkında uyanık olmasıdır. Dil ile zikretmeye de zikir denir. Zira bu kalbin zikretmesinin göstergesidir. Ancak çoğunlukla dil ne söylenene zikir denmesi bunun öncesinde kavrama olduğundandır. Kalp ile zikirden kastedilen ise umumi hallerde bunun devamını gerektirir. Yani mesela Cuma Suresinde ne diyor? Allah'ı anmaya koşun. Buradaki Allah'ı anmaya koşun, zikre koşun. Neyi kastediyor? Cuma namazını. Yine Allahü Teala ahzapta ey inananlar Allah'ı çokça zikredin diyor. Burada ne var? Her halikarda. Nisa yüzyüste ne diyor? Allah'ı ayaktayken, otururken, yan yatarken ne yapın? Zikredin Aklıma diyor. sadece erkeklere var değil mi? Cuma saatinde alışverişi bırakındır. diyor. Alışverişi mi, mi? Ve Allah'ın Allah'ın zikrine koşundur ee, Şimdi bazı meseleler var. Abi. Ben size bildirdiği meseleleri diyor, olduğu gibi anlayın. Ve bu meselelerde çok soru sormayın diyor. Geçmiş ümmetlerin diyor helakı hep diyor indirilen meselelerde çok soru sorarak Helaklarına sebep olmuştur diyor. Cuma'nın saatinde alışverişi bırakın diyor mu? Kime farz? Erkeklere o farz, kadınlara farz değil. Şimdi oraya gitme var. Alışverişi bırakın diyor. Bitti. Ben bir erkek olarak bunu uymam gerekiyor. Bu senden düşüyor. Sen ne yaparsan yap bana. Ama niye öğretiyorsunuz? Şimdi bu bana düşüyor mu? Ben bunu uygulamakla mükellefim. O saatte ticareti bırakacağım ve Allah'ın zikrine icabet etme mecburiyetindeyim. Ve kim de diyor üç cumayı bile bile kasten terk ederse onun kalbi ne yapar? Hmm. Mühürlenir. Peki ben yolcuysam, tüccarsam e, ticareti bırakacağım o saatte? Söyle bakalım. Evet, evet. Cumayı bırakıyorum. Ticareti niye bırakayım? Ama hmm. Şey, yolcu için, e, sefer için Sınav mı Cuma ki. Düşüyor. Bilmem. Gitmeyen ya, kötü mü olur? Nasıl? Nasıl? Şimdi meseleleri yakalamanız için diyor. Bildirlen bu. Fazla kaşımayın bu meseleyi. Ya, Olduğu ya, gibi. Şey, şey, sormayacağım. Değil. Sormayacan değil. Bindi, i̇ndirilmiş. İndirilmiş sınırları çizilmiş, serbeste bırakılan bir mesele değil. Hı. Bu bizim bir imtihanımız. Allah hayırlısı tutanlardan eylesin. Hı. Hı. Hı. Sen de o saatte çıkmaya yani, çok yap. Yap. yap. yap. Yani ben Hayır yap. Da. Mesela Anadolu'da ne yaparlar? Hı. Cuma günleri kadınlar seccadeyi sererler. Ee, i̇şte onlar camiden çıkana kadar güya seccadesi de cumadaymış. Siz belki bilmiyorsunuz da. <gülüyor> ya yani neler var, neler. Hadi yani güzel. Evet. Bir de kadının diyeti yarındır ya. Şimdi. Namaz, o saatlerde mesela hani kendisi çalışıyor. Namaz da kılmıyoruz. Hani kadının bazı zamanlar namaz kılmıyor. Hı hı. mesela ben basit vereyim. Ee, soracağım şeyi direkt soruyorum. Bir markette bir bayan çalışıyor, bayan, dolandır alışveriş yapıyor. O hüküm var ya Cuma günü? Onlardan beri değil mi? Onlar e, istediğinde. İnşallah. Kafirler de düşünür. Kafirlerin namazdan, niyazdan alakası yok ki. O da var. Ama bir erkeğin, bir Müslüman insanın Cuma günü Allah'ın zikrine icabet etmesi gerekiyor. Neden geliyor bu ayetin illetine bakarsan? Bir ticaret kervanı gelmiş mi? Herkes cumayı bırakıp ona gittiler mi? Evet. Allah bu ayeti indirdi. Yani Allah'a dönüş, Allah'ı zikretme ondan daha eftaldir diyor. Bitti. Seni yakalayacağım burası. Ha çok şey yapıyor. Git sen de cumaya. Üst kalpler var orada kılarsın. Ya, <gülüyor> o <çok> sıkıştığı <üstü gülüyor> da o kalabalığa. <gülüyor> Abla düzsün. Olsun. İkindi ben? Evet. Demek ki Cumalara gidiyorduk cenaze namazları kılıyorduk. Sonra Ebu Sa'id Hoca dedi ki cenaze namazı kadınlar kılmaz. Kılabilirsin de farz değil işte size. Cuma'da da o da. Ebu Davut'un 1139 no rivayetinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor bize Ömer'i gönderdi. Ömer'in anlattıklarının içinde diyor kadınlara cuma namazının farz olmadığını, cenaze namazına katılmamaları gerektiğini bizlere emretti. Ben hayatımda defa orada Yani size şey değil. Ha, dek geldi kılabilirsiniz. Tabii tabii. Düşer. Düşer. Bir farzın kılınışı öbürünü düşürür. Evet. Hı. Demek ki kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin ismini bizim her halükarda zikretmemiz gerekiyor. Sözlerin en güzeli kimin sözü? Peki Allah sözü öğrenilmezse ne çıkacak ağızdan? Peki Allah Resulü ne diyor? Rabbını zikreden ile zikretmeyenin misalini verirken ne diyor? Ölü ile diri gibidir diyor. Öyleyse kardeşlerim Allah'ın ismini çok çok zikredin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam muhakkak ki diyor benim de kalbim perdelenir muhakkak ki günde ben de en az yüz kere Rabbim'den tövbe istifarda bulunurum diyor yani Allah'tan gafil kalmayı Allah'ın ismini düşünmemeyi Allah'ın rızasını düşünmemeden en ufak bir gafletliği Allah Resulü tövbe istifarla ne yapıyor telafi etme yerine getiriyor demek ki Allah'ın ismini zikreden sürekli zinde sürekli onun kemal sıfatlarını düşünüyor rezaklığını, celallığını, kaharlığını, vehablığını, zülcelal ve ikram olduğunu, izzet sahibi olduğunu, kullara karşılıksız verdiğini, her halikarda bizim her halimizi bildiğini, gizli açık her şeyimizi bildiğini ve bize türlü türlü nimetler verdiğini vesaire. Bunları düşünen bir insan ne yapar? Allah'ın zikriyle sürekli meşgul olur ve onun emirlerini, nehilerini öğrenir. Ah. Ve insanlara da bunu anlatır. Zikirden kasıt indirilen bütün din manzubesidir. Vahiyin hepsine zikir denir. Bir şey sorayım Hı -hı. Şimdi dilinde bazı insanların çok Allah ziyaretleri var. Öyle Rabb'in sunanlar. Ama dilinde. Bazı insanın da alışmamış. İşte münafıklarla müminlerin arasındaki fark ne abi? Mesela bir namaz anlattık değil mi? Namazı vaktinde kılma, düzgün kılma, adabına riayet etme kimin ahlakı? Müminin. Peki vaktinde kılmama, Allah'ı çok az zikretme, gösteriş yapma kimin diyor Allah? Münafın. Allah'ı zikir de kalpte gündeme gelmemişse dil sadece oyalanmakla mükellef. Yani seni kandırmak için. Şimdi o benim kadar. Dilim çok fazla alışmamış ya. Nasıl ben de yanlışlık mı ben? Arkadaşım çok fazla Rabb'im Allah falan diyor. Ya yani konuşurken çok demek malışmış. gerekiyor. Demek gerekiyor. Demek, demek gerek. Çünkü Allah'ı zikreden kalpler ancak mutmain olur. İbadetlerinden zevk alır, ibadetlerini artırır, muhabbet duyar, ihlas duyar. Bütün her şeyinde sırt meydana gelir abim. Ama bunlar yoksa Allah ismi zikredilmeye zikredilmeye kalpler körelmeye başlar bu sefer başka değerler girer onlarla insan bir şeyler almaya başlar. Bak şimdi Allah neleri seviyor sayayım Allah tesbihi, tahmidi tehlili ve tekbiri sever diyor. Allah'ın sevdiği dört söz şunlardır Subhanallah Elhamdülillah, La ilahe illallah ve Allahu Ekber Hangisiyle başlasan sakınca yoktur diyor. Muhakkak ki diyor yine Rabbimiz Sübhanallah Elhamdülillah La ilahe illallah ve Allahu Ekber Bunları demen benim için üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha sevimlidir. Sübhanallah yani Allah'ı takdis ve tenzih etmektir. Elhamdülillah hamd anlamı kemaliyle örgüdür. Ve Allah Teala bir kuluna bir nimet verir de kul elhamdülillah derse mutlaka bu aldığı şeyden daha üstün ona verilir. Anladınız mı? Yani bir elbise giyiyorsun, Allah'a hamd ediyorsun. Bir yiyecek yiyorsun, Allah'a hamd ediyorsun. Allah da sana bunun daha hayırlısını ne yapıyormuş veriyor. Yani Artırıyor. evet. Hı. Ve Hı. insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmezdir. diyor. Hı. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam duaların en üstünü nedir diyor? Elhamdülillah sözüdür diyor. Duaların en üstünü. Yine Aleyhisselatü Vesselam Elhamdülillah mizanı doldurur. Subhanallah ve Elhamdülillah sözleri göklerle ve yer arasında doludur diyor. Demek ki kardeşlerim bir Elhamdülillah sözü mizanı dolduruyorsa Subhanallah kelimesi yerle gök arasını dolduruyorsa bizim de bunu sürekli ne yapmamız gerekiyor? Söylememiz gerekiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dediği gibi Subhanallah ve bihamdihi sözüyle diyor, kainattaki her şeyin rızkı ne yapar? Verilir diyor. Allah sürekli bunları söyleyen kullardan eylesin bizi. Yine en üstün zikir La ilahe illallah'tır sözüdür diyor. Allah subhanahu ve teala tesbih ve tazimi sever. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam size diyor iki kelime öğreteyim mi diyor. Dilde diyor bu çok hafiftir ama mizanda diyor çok ağır gelir diyor. Bunlar subhanallahi ve bihamdihi subhanallah ilazim kelimesidir diyor. Evet. Allah bu kelimeleri de çokça söyleyenlerden ne diyecekmişiz? Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi ve bihamdihi. Dolmuşta gidiyorsun, otobüste gidiyorsun, boşta kaldın, çalışıyorsun, bulaşık yıkıyorsun, kitap okuyorsun. Bunları söyleme. İnsana nedir? Zor bir şey değil. Hani şey ama. Mesela onu o kadın başka bir şeyle meşgul. o zaman. Değil mi? <gülüyor> Kim diyor günde yüz defa subhanallahi ve bihamdihi derse denizli günahları deniz köpüğü kadar olsa bile o dökülür diyor. E Bugünkü virdiniz buymuş demek ki. Günde yüz tane. Evet. Bakarsın yatmaya ömrün olmaz. Onu da hesaplamak lazım. Yatmaya insan kendini çok yorar. Bedeni bitap düşer. Kur'an Allah'ı ve bir hamd dersin tek göçersin 99 kalır asıl diriyken söylemek bunu daha hoş yine Allah'ın en sevdiği amellerden birisi kardeşlerim namaz gecenin üçte birinde kıyamdır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın en sevdiği namaz Davud Aleyhisselam'ın namazıdır o gecenin yarısına kadar uyur üçte birinde kalkar namaz kılar altıda birinde de uyurdu diyor evet demek ki teyettüt namazına dikkat etme Allah'ın en sevdiği amellerden nesiymiş birisiymiş Allah onu tutanlardan eylesin ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da dediği gibi kardeşlerim Allah'a yemin olsun ki diyor siz usanmadıkça Allah da ne yapmaz usanmaz diyor evet. yine Allah'ın en sevdiği oruç hangi oruştur? bir gün tutup bir gün iftar etme orucudur ama sen hangisine gücün yetiyorsa onu yaparsın ister e, 13 14 15 ister pazartesi perşembe istersen bir aydan 3 gün oruç tut bu Allah'ın en çok hoşuna giden ibadetlerde nesiymiş birisiymiş. Yapıyor muyuz? Yapmıyor muyuz? Bunun muhasebesini ne yapalım? Yapalım. Bir şey bakıyorum. Şey, Estağfurullah. Şimdi oruç çok insan hani Allah kulağına zümbetmez ya çok halsizleştiriyorsa artık dinlük işlerinizle yapmayacak. Onu da bırakırsın abi. Çünkü Allah hiç ee, kendi nefsinize diyor, zulmetmeyin diyor İstersen ezana bir saat kalır bırakırsın ya, için de... Allah hatalardan beridir ama şunu düşün hangi ibadet olursa olsun Allah insana dayanma gücü verir sen yeter ki ne yap azmet azmettin de Allah sana ne yapar yardım eder muhakkak ki seni salih amelden alıkoymaya çalışan şeytandır azmini kıracak da odur Anlatabildim mi? Dene bunu. Orada şeytanlar orada şeytanlar zincire bağlanıyor. Abim. Zincire bağlanıyor. Bazı kaçanlar var ama onlar önemli değil. Ama asıl büyük şeytanlar zincire bağlı. Bilmem. Oruç her zaman insana fayda verir. Bedeni aç bıraktığın zaman bu sefer duyguların ne yapıyor? Köreliyor. Sen ona hakim olabiliyorsun. Onu aç bırakmadığın zaman o sana hakim oluyor ya ağabeyim. Kan şekerim düşüyor. Bilmem <gülüyor> <gülüyor> Yani Nasıl desem? Ee, size şöyle diyeyim. Ben 16 sene demir döküm işinde çalıştım ağabeyim. Ateşin karşısında 1500 derecede 10 santimlik mesafede çalıştım. Ve ben oruç tutmadığım zamanlar 30 litre 40 40 litre su içerdim böyle sırtından çıkardı. Ama oruç tuttuğumda aynı günlerde nafile olsun ki Sofiydim bir zamanı. Çok çok oruç tutan birisiydim. Oruç tuttuğumda zerre kadar susama, hararet duymazdım. Böyle Allah yardım ediyor. yemek değilimdir ama. Küçük de olsa bir şey Dökümcü olan birisinin günde en az bir kere en az 4-5 tane orada yemek, ekmek yemesi gerekir oruçlu olduğumda ben ne acıkırdım ne susardım sadece dilimde böyle kuruma olurdu o kadar Allah hayrını verir abi verir ben dökümaneden veriyorum çöl sıcaklığı bile halt etmiştir dökümanenin yanında ben 16 sene çalıştım onun için hiç o mazereti getirme insan bedenini hazırladığında ibadete karşı Allah bir dayanma gücü verir ama iblis muhakkak ki namazda gelip de sağını solunu şaşırtmaya çalışıyor mu? Kıraatını çalıştırıyor, şaşırtmaya çalışıyor mu? Sağa bak, sola bak dedikmeye çalışıyor mu? Allah'ı az zikret, zikrettirmeye çalışıyor mu? Yani buna musallat olduğu gibi abim senin orucuna musallat olmayacağını mı zannediyorsun? Han şekerin çıkıyor mu çıkmıyor mu? Bak bakayım o zaman. Evet. Demek ki nafile oruçlarda Allah'ın sevdiği amellerde. Çünkü Hacer Askalani, Allah kendisinden razı olsun. Oruçla alakalı yapmış olduğu bir yorumda kişinin diyor şehevi arzularının yani nefsi duygularının körelmesi için bedenin aç bırakılması Kur'an'da emredilmiş diyor. Yani beden aç kaldığı zaman duygular sana esir. Bedeni doyurduğun zaman sen duygularının esirisin diyor. Abi beden aç bıraktığın zaman İnsan uykuya esir oluyor bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> evet. e, oruçlunun uykusu da ibadetten sayılmış abi. Sen de yat uyu. Bilmem. Olur mu? Uyuyarım da Bilmem. Bilmem. Ramazan yani geçtiğimiz Ramazanı bir bir ben uyuyarak geçiririm. Bir geçirim. ay boyunca evet. insan uyuyor mu? <gülüyor> e, şimdi abi ister uyuma olsun ister şey olsun. Ama ibadetini ee, çok kıssaydı ama Nafil olan ibadetler senin gözünün sıdk kalbinin sıdk dilinin sıdk ehli olmasını istemiyor musun ağabey? O zaman nafile ibadetleri yapan Allah'ın halis kullarından olur diyor. Senin ağzından çıkan hayır ve şer duanın Allah indinde kabul olmasını istemiyor musun? O zaman bunlara dikkat etmen lazım. Çünkü diyor, kulum bana yaklaşırsa, ben onun ağzından çıkan her şeyi ne yaparım, kendi ölümünü erteleme dışında hepsini kabul ederim diyor mu? Bitti. Öyleyse dikkat etmek gerekiyor. Yani benim gibi birisi dört buçuk beş saat bir uykuyla hayatını geçirebiliyorsa, yaşayabiliyorsa, vallahi herkes yaşayabilir. Allah tabi mi? Ee, işte bazı şartlarda o zaman sen şu rivayeti hak ettin herhalde ee, çarşı pazar diyor bağırana gece diyor uyuşuk eşek gibi yatanı, çok yiyene çok uyuyana Allah boz eder diyor sen Allah'ın buğz ettiği insanlardan mı olmak istiyorsun. Aslında söylediğiniz gibi olmadı zaten. Yo, onu demiyorum. <gülüyor> i̇şte Allah bunlara diyor Çarşamba, pazar da çok fazla geliyor. Şimdi burada birer tane ifade. Bunun hangisi bende varsa ben bunu hemen atarım. Atma zorundayım çünkü bu huy Allah'ın bana buğzunu getiriyorsa buğzu hayır getirir mi? Getirir insanın cahiliği gibi bazı şeyler de hani zaten, zaten cehalet başı insanın başının belası evet. Allah vitri sever diyor ve vesselam muhakkak ki Allah tektir teki sever yani vitri sever diyor demek ki gece namazına önem vermemiz gerekiyor ve kişi diyor gece uyandığında Şeytan diyor onun ensesine üç tane düğüm atar diyor. Hamd ederse biri gider. Abdest alırsa ikincisi gider. iki rekatta namaz kılarsa üçüncü gider diyor. O gecenin gündüzünde ve gecesinde şeytan ve avaneleri ona ne yapamaz? Zarar veremez diyor. Şimdi buradaki ifadeyi yakalarsanız e, hep bir teşvik var değil mi? kalk sana iki rekat namaz kıl dese yetmez mi ama şimdi gece yarısını düşünün uykunun tatlı bir anında herhangi bir sebepten dolayı uyandın hamd etmek kolay değil mi ondan sonra gözünü yumar öbür tarafa dönersin peki kalk iki re e, abdest al diyor ben hakikaten bir gün denedim abdest aldıktan sonra bile şeytan musallat oluyor biliyor musunuz yani namaz kılmadan seni yatırma yoluna getirmeye çalışıyor. İki rekatta namaz diyor. Bunu da yaparsan bak peşi peşine aynen şöyle düşünün. Kişinin diyor şu dört şeyi diyor hesabını vermeden mahşerden ayakları ne yapmayacak? Ayrılmayacak diyor. Ömrünü nerede geçirdin? Bu sorunun cevabına hazır mıyız? Hı? bunu bir düşünmek gerekiyor bakın şimdi ömrün cüzlerine gel paranı nereden kazandın nereye harcadın nasıl harcadın cimri mi oldun müsrif mü oldun yardım mı ettin vesaire başka gençliğinde ne yaptın nerede harcadın önemli değil gençliğini nerede tükettin üçüncüsü dördüncüsü ilminle ne yaptın bunların hesabını vermeden bu ayaklar ne yapmıyor? Allah'ın huzurundan ayrılmıyor. Aynı bu tipte de bizlere ne var? Teşvik var. İşte Allah ibadetleri böyle ne yapıyor? Kolaylaştırıyor. Allah hayırda yarışanlardan eylesin. Yine kardeşlerim Allah'ın en sevdiği salih amel bu günlerdedir. Yani on günlerdedir. Aleyhissalatü vesselam salih amel işlenen hiçbir gün yoktur ki bu on günlerde yapılan amel Allah'a olan daha sevimli olmasın. Öyle deyince Ey Allah'ın Resulü Allah yolunda cihat da mı? Aleyhissalatü vesselam hayır. Allah yolunda cihat değil. Ancak malı ve canıyla çıkıp bundan bir şey kalmadan dönen hariç. O on günler kim, hangi günlerdir? Zilhidçe ayının ilk on günüdür. Bu aydaki 10 gündeki türlü ameller vardır. Hac ve ümrenin edası. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamın dediği gibi, kim Allah için hac eder, refes yapmaz, fısk işlemez, anasından doğduğu gündeki gibi günahsız olarak ne yapar? Döner diyor. Günah işlemez, kavga etmez, uzak durursa nasıl? Tabi. Bu da diyor Adem oğlunun günahlarını ne yapar? Siler diyor. Demek ki harca gitmesek bile Zilhice'nin ilk on günde ne yapacakmışız? Çok Kişi dikkat edeceğiz. Kişi hacca'nın ne gurur olduğunu nereden anlar? Yanını ya nasıl ayırt eder? Nasıl? <gülüyor> onu söylüyorsunuz ama ben anlayamıyorum. Hani nasıl anlayamıyorum? Bazen anlamamak daha güzel. Nasıl yani? Çünkü ben bile diyor amelimle cennete giremeyeceğim diyorsa ve ölene kadar da bize amel etmek emredilmişse Allah'ın emrettiği şekilde yaşama bize yetmez madem ağabeyim. Kim hacı, hacı mevrur olmaz Hani burnunu yerde Tamam da hacı mevrur sadece haçta kalmıyor. Ömür boyu da onu devam ettirme mecburiyeti ama var. Ama da insan için yani insan. Öyle. Günah işte demiyor ki ama. E, abdest aldığında dökülür. Cuma cumaya, Ramazan Ramazan'a rek gelmiyor mu? Aradakini dökmüyor mu? E, bir hastalığın, bir tasan, ayağına batan bir diken, namaza giderken, ilim meclislerine giderken attığın her adımda dökülmüyor mu? Tabi. Niyetin halisi olduğu müddetçe dökülüyor. Yine kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah'a diyor, en sevgili gelen sure, felak ve Nas sureleridir diyor. Bunları bol bol okuyun diyor. Anlatabildim mi? Mesela e, yarattıklarının şerrinden bastırdığı zaman karanlığın şerrinden e, ya Ayşe bunun şerrinden Allah'a sığın zira o gece bastırınca dua diyor. Düğümlere üfrenlerin şerrinden yani Felak ve Nas suresini her halikarda okumaya çalışın. Allah'ın en çok sevdiği surelerde bir tanesidir. Yine Ali sallallahu aleyhi ve diyor ki bana misti görülmemiş ayetler inmiştir. Bunlar felak ve nas suurlerdir diyor. Ve her zaman Hasan dan Hüseyini her sabah muhakkak onları felak ve nas surelerini ne yapmış okumuştur ve yatarken de Allah Resulü Ali sallallahu aleyhi ve şöyle yapmış şuraya okuyarak üfürmüş ve başından başlayarak bütün vücuduna Felak, Nas, Ayetel Kürsü İhlas suresini okuyarak ne yapmıştı? Fatiha'yı Fatiha bütün sureleri okuma şeyin vardı. Özellikle bu Felak, Nas ve Ayetel Kürsü bunları okumayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tavsiye etmiş Hı. ve Allah'ın da en çok sevdiği surelerdendir diyor. Yine mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sihir yapılıyor. Cibril geliyor bu sureleri indiriyor bunu okuduğunda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Şifa buluyor. Yani bu kadar önemli surelerden bir tanesidir. Ve devamlı yapmayı da bize ne yapıyor? Tavsiye ediyor. Sadece yatmaya değil her halikarda bunları ne yapıyorsun? Okuyorsun. Sadece nazar çocuğa mı değer? Evet. Nazar diyor insanı mezara, mandayı da kasaba gönderir diyor. Öyleyse bunlara ne yapalım? Çok dikkat edelim. Evet. Kişinin ölümü belli Şimdi Allah'ın takdir ettiği ölüm şekli neyse olur. Allah Resulü kişiyi mezara, mandayı kasaba gönderir diyorsa demek ki nazarda insanı öldürebilir. Bir ablamız varmış çok maşallah Benim de ikizimin nazardan öldüğünü söylüyorlar. işte benim ikizimi de öyle diyorlar. Allah öyle takdir etmiş kız. Emel. Çok güzel bir kızmış. Ölmüş. Evet. Allah kalabalık cemaatle kılınan namazı sever diyor. ve vesselam Efendimiz kişinin bir kimseyle beraber kıldığı namaz yalnız başına kıldığı namazdan daha güzeldir. İki kişiyle kıldığı namaz bir kişiyle kıldığı namazdan daha güzeldir. Daha fazla cemaatle kıldığı ise Allah'a daha sevimli olandır diyor. Evet. Hangisi sevimliymiş? Senin tek başına kıldın mı? Demek ki Allah'ın sevdiği amellere ne yapacakmışız? Dikkat edecekmişiz. Evde kaç kişi namaz kılıyor? Beş kişi. Sen tek başına kılmayacaksın. Evet. Sen bana ne yapacaksın? Ben sabah namazında çıkan yatsıyı burada gırt giden adamı diye hamur Allah anlatabildim mi? cemaatle kılınan namaz Allah'ın hoşlandığı buna dikkat eden yok sormamın nedeni hani bazen özeniyorum böyle hani çok namaz kılıyor, asıl o her zaman vuku bulmasa da asıl o cemaatle kılınan namaz aynı zamanda tek başına kılınan bir namazdan 25 derecede neymiş? üstün Düşünün şimdi namazın vakti girmiş topluca cemaat olarak namaz kılıyorsun. Ondaki aldığın huşuyla tek başına kıldığın namazdaki huşu aynı mı? Bir de camiye gittiğinizi düşünün. Attığınız her adımda insanın bir günahı gittiği gibi bir derecede Allah ne yapıyor? Onun derecesini yükseltiyor. Bir de çok güzel evet. Kuran okuyan imam olursa... Kıraat öğrenmiş yani, olursun. Sen işte o kadar güzel Kuran okuyorduk ki... Yazın geldiğinde böyle birkaç civar imamlık yaptım... Yani çok güzel oluyor Allah'ın sallahu. Harem'de de böyle çok güzel... E, kıraat çok güzel imamlar vardı ya... Onlar böyle heveslenirdim <gülüyor> oraya giderken böyle... Zaten gibi. öyle camilere... Kıraati düzgün olmayan giremez. Ama bazı yaşlı, bazı genç ya... Yani. <gülüyor> Sesinden fark ediyor. Bir i̇şte ses. Huzeyfî mi? Başyaman mı Huzeyfî? Onun sesi artık e, şey olmuş. Belki gençtim Benim en sevdiğim bir, ses bir... hala odur. Çok ben onu sevmedim. İşte herkese göre değişir. Akşam namazlarını kıldıran e, genç bir ses vardı. Devamlı akşam namazlarını kıldı. Doğrudur. Çok güzel namaz. Zaten sesi güzel olanlar oraya seçiyorlar. Tamam. Çok imamı var ama. Sesi güzel Ay, olan. <gülüyor> bir kimse evinde farz bir namaza gitmek için güzelce temizlenirse onun ecri ihramlı hacının ecri gibidir diyor ve sellem. Yine insanlar ezan okumada ve namazda birinci safta bulunmada ne kadar faziletli olduğunu bilselerdi sonra bunları yapabilmek için kura çekmek zorunda kalsalardı kura çekerlerdi diyorum. yine ve vesselam sizden biriniz abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler kendisine Allah'ın bunu bağışla buna merhamet et diye dua ederler sizden biriniz namaz kendisini yerinde tuttuğu sürece ve ailesine dönmesine sadece namaz engel olduğu sürece o kişi namazda bulunmaya devam eder diyor. Allah hakkıyla tutanlardan eylesin. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam münafıklara sabah ve yatsı namazından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. İnsanlar bu iki namazda ne kadar fazilet olduğunu bilselerdi sürünerek de olsa cemaata gelirlerdi. İçimden öyle geçiyor ki namazı emredeyim, ezan okunsun, daha sonra bir adama cemaate imam olmasını emredeyim, sonra da bir ateş şulesi alayım, namaza gelmeyen adamların evini yakayım, diyor. Evet, demek ki namaz, hakikaten dikkat etmemiz gereken ibadetlerden bir tanesi. i̇bn Ömer babasına, kadınları mescide çıkmaktan menetsene diyor. Allah Resulüne diyor, şey, Ömer ne diyor? Allah Resulü kadınları mescide çıkmaktan men etmeyin dedi diyor. Ama diyor işte şimdi kadınların hali başka diyor. Şu kırbacı görüyor musun diyor. Teravi dışında kadınlar hiç camiye gider mi? Hı? Niye? Hacı Bayram'a geldiğinde giderler ama. Ama ben burada hiç rahatsızca gitmek de istemiyorum. Yani öyle bir ortam oluyor ki çok derbas oluyor. Gürütmeler, i̇şte, konuşmalar, abim, çocukları sıkıştırdık. İnsan oradan uzaklaştıkça oraya hak etmeyen insanlar yer ediyor. Asıl sahipleri orada olursa Allah'ın razı olduğu insanlar insanlar onlardan örnek alarak hareket etmek zorunda. Arkadaşlar bazen hep şikayet ederler. Hocam işte namazımı işte karıştılar namazıma şöyle dediler camide sataştılar ya bu adamlar bana niye sataşmıyor ben de gidiyorum bu camilere ben de buralarda namaz kılıyorum adamlar beni gördü mü yaşlısı gencisi hep selam veriyorlar Sizin İşte, bilmiyorum artık bilmiyorum onun için Allah'tan biraz herhalde takva istemek gerekiyor amellere dikkat etmek gerekiyor Yine kardeşlerim Allah din olarak İslam'dan razı olmuştur. Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimeti tamamladım ve sizin için İslam'ı beğendim diyor. Burada bizim dikkat etmemiz gereken neymiş? Allah subhanahu ve Taala'nın razı olduğundan bizim de ne yapmamız? Razı olmamız. Düşünün şimdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca çıkma meselesini ele alalım. Müşrikler gelip güya Ebu Bekir'e ne diyorlar? Senin arkadaşın artık tamamı uçtu. Yani biz sana deli diyorduk ama sen inanmıyordun. Şimdi yeri bıraktı göğe çıktığını söylüyor deyince. Ebu Bekir ne diyor? İşte dinde ne gelirse gelsin kardeşlerim onun iman ettiği gibi biz ne yapmak zorundaymışız? Yani kastik etmek zorundayız. İşte Allah'ın sevdiği, hoşlandığı nedir? Bu. Yine Allah neden hoşlanıyor? O müminler kendi aralarında yumuşak, merhametli, kafirlere karşı katı sertlerdir. Peki Allah'ın sevdiği müminlerin birbirine karşı yumuşak olmasıymış öyle mi? Biz nasıl yapacağız? Aynı hareketleri. Eğer bir Müslüman kardeşimize katı sert olursak, bu sefer bu neymiş? Allah'ın hoşlanmadığı şeylerden. Allah hayra tabi olanlardan eylesin. Yine Rabbimiz subhanahu ve teala, üç şeyden razı olur kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki, muhakkak ki Allah şu üç şeyden razı olur sizlerin kendisine kulluk edip hiçbir şey ortak koşmamanızdan Allah'ın ipine toptan sarılıp ayrılmamanızdan ve Allah'ın başınıza emir kıldığına nasihat etmenizden nazı olur diyor. Demek ki birincisi neymiş? Yapmış olduğumuz ibadetlerin hiçbirine şirk ne yapmayacağız? bulaştırmayacağız. İkincisi evet Seyhan toptan Allah'ın ipine sarılacağız yani toptan kelimesini anladınız mı cemaat cemaat, cemaat demek her gün aynı yerde koyunların ağıla konduğu gibi bir ağılda yatıp kalkma değil bunu anladınız mı cemaat Allah'ın emrettiği hal ve hareketleri sınırları korumaktır evet. müslümanın müslüman üzerinde kaç hakkı var Bunlar nedir? Cemaatin olduğunu gösterir. Sıla-i rahimde bulunma, arama, sorma, ihtiyacını giderme, nasihat etme, iyiliği emretme, kötülükten nehyetme. Bunlar hep insanın nedir? Toplu yaşamasını. Yani diğer kar müminsine hayat hakkı var. Davet davet hakkı var. Yahudiye niye gidiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Davet Allah'ın emri. Evet. Allah'a kulluk edip ona hiçbir şeyi şirk koşmama bu kulluğun aslı boyun eğimi ve zillettir. Eğer kabul etmişsen itaat etmişsen Allah'ın razı olduğu kullardansın. Yok bunun zıttına hareket etmişsen zillete düşmüşsündür. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Demek ki Allah'ın bizden razı olduğu neymiş? İbadet. Allah sevgisi, Allah korkusu, Allah'a iste Allah'tan isteme, Allah'a sığınma, ona adak adamı, ona tevekkül etme gibi vesaire. Eğer insan bunlara dikkat etmezse bu da neymiş? İnsanı yoldan çıkarır. Şimdi ibadet de dört kaide vardır bunlar Allah ve Resulünün sevip hoşlandığı şeyler ki kalbin sözü, dilin sözü kalbin ameli ve uzuvların amelleriyle gerçekleşir kalbin sözü nedir? Allah'ın kendisinden, isimlerinden sıfat, fiil ve meleklerinden kendisine kavuşmaktan Resulunun diliyle haber verdiği şeyleri tanıma yani Kur'an ve sünnetten gelen olduğu gibi ne yapma? Tasdik etme dilin sözü nedir? kalbin inandığı şeyleri ifade etme inandıklarına davet etme onları savunmadır kalbin ameli nedir? Allah'ı sevme ona tevekkül etme ona yönelme ondan korkma ondan ümit etme dini Allah'a halis kılma yasaklarından uzaklaşma emirlerine karşı sabretme Allah'ın takdir ettiği şeylere sabır gösterme Allah'tan ondan gelenlerden de razı olma Allah'ı dost kabul etme ona dönmeyi isteme boyun eğme mutmain olma gibi şeylerdir kalbin amelleri uzuvların amellerinden daha önceki bir fazdır. uzuvların amelleri nedir namaz kılma, cihad etme sadaka verme acizlere yardım etme gibi hallerdir bunlara da ne yapmak gerekir çok dikkat etmek gerekir Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muaz'a ne diyor? İhsan nedir bilir misin diyor. Muaz ne diyor? Allah ve Resulü en iyisini bilendir. Sen Rabbını görmüyorsan da Rabbının seni her yerde görüp gözettiğini ne yapma? Bilme. Hiç bunu düşünüyor musunuz? Devamlı düşünmek gerekiyor. Sadece arada bir düşünme insana bir şeyi yakalatma. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Sana Ey Muaz diyor Bilir misin Allah'ın kullar üzerindeki hakkını? Allah ve Resulü'nün iyisini bilendir diyor Şüphesiz Allah'ın kullar üzerindeki hakkı Ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadet etme. Bunun karşılığında da Allah'ın onlara azap etmemesidir diyor Allah Subhanahu ve Teala Bizlere yardım etsin bu konuda Evet. Yeter mi? Devam edelim ibadetlerde Zannedersem ağırlaştı diye ben şey yaptım. Yani daha ameller yani? Bugün yok teyze. Bugün yok bir şey. Bugün yok. Sonra inşallah. Bugün yok. E, toptan Allah'ın ipine sarılın diyor öyle mi Kur'an Allah'ın sağlam ipi mi ona sarılan sapar mı onu öğrenen onu konuşur dili şaşırmaz tekrar edilmekle eskimez alimler ona doymaz değil mi öyleyse Allah'ın ipi neymiş Kur'an'mış apaçık bir nurmuş fayda verir şifa verir toptan Allah'ın ipine sarılın derken önce Kur'an'a iyi bir ne yapmamız gerekiyor? Sarılmamız gerekiyor. Allah'ın ipi aynı zamanda bundan sonra ne gelir? Cemaattir. Cemaattan ayrılmayın. Çünkü o Allah'ın sarılmayı emrettiği ipidir. Ve aynı zamanda da Allah ne diyor? Allah'ın eli cemaatin üzerindedir. Yani yardımı, inayeti, her türlü şeyi o inanan toplulukların üzerinedir. Peki biz neyden yasaklanmışız? Ayrılığa düşmeyin. Yani 73 fırka hadisini hatırlıyor musunuz? Ümmetim diyor 73 fırka ayrılacak. Nasıl ayrılacağını düşünüyorsunuz? Allah'ın kitabı doğru dürüst okunmazsa, Resulullah'ın sünneti anlaşılmazsa ne olur? O oradan çeker. Bu buradan çeker. Birçok fırkalar ortaya çıkar mı? Kurtulan fırk hakim benim ve ashabımın yolu üzerine diyor peki bu hadis şerife baktığımızda sizler geçmiştekilerine karışı karışına arşına arşına uyacaksınız diyor mu öyleyse bu meseleyi çok dikkat edin onlar nasıl ayrılmışlar nasıl parçalanmışlar neden parçalanmışlar biz de onlara karışık karışına uyacaksak Allah subhanahu ve teala bizlere ne yapsın yardım etsin. Rahmetini, bereketini üzerimizden eksiltmesin. Mesela bu konuda bir örnek verelim. Mahide suresinin yanlış hatırlamıyorsam 78. ayetinde Allah subhanahu ve teala Allah diyor İsrail oğullarını Davut'un diliyle, Meryem oğlu İsa'nın diliyle ne yaptı? Lanetledi. Buna lanetleme sebebi neydi diyor? Onlar diyor kendi aralarında birisi bir münker işlediğinde ne yapar? Bunu yapma. Ertesi gün onu gördüğünde ne yapar? Bunu bundan men etmezdi diyor. Allah da bunların kalplerini ne yaptı? Birbirine karıştırdı. Ve Davut'un ve Meryem İsa'nın diliyle ne yaptı? Lanetledi diyor. Bu neymiş şimdi? Geçmiş ümmetlere karışı karışın oyacaksınız diyor mu? Sen görmüş olduğun bir münkeri mani olmazsan, iyiliği emretmezsen aynı lanete sen de şey misin? Bakın bu bir tanesi. Bunu anlatabildim mi? Bir tanesi. Yine mesela bu Yahudilerle alakalıydı. Ee, Hadid suresine gidin. Allah onlara ruhbanlığı emretmedi diyor. Onlar ruhbanlığı istedi mi? İstedi. Allah da onlara farz kıldı mı? Kıldı. Yine de yerine getirmeyen fasıklar oldular diyor. Bunu yakaladınız mı? Allah'ın emretmediği bir işi yapmaya talip olmada yine onlara karışı karışına uymaya sebep mi? Mesela e, örnek verebilir misiniz? Kandil geceleri şu vakitte şu kadar namaz kılma işte pazartesi şöyle oruç tutma gecesinde şöyle ibadet kılma şöyle etme şöyle şöyle şöyle diye bir sürü şeyler sayarlar mı? Bunlardan neymiş? Allah'ın razı olmadığı ameller e, din nasihat mı? Hı. çoğu insan şimdi ne yapar? ben daha nasihata muhtacım nasıl nasihat edeyim der doğru mu? Doğru. ama nasihat edilecek birine birinin döndüğünce nasihat eder mi? Hı? eder edilmesi gereken insana nasihat edilir abi Hı. ama şu var insanlar derece derece mi? derece derece. Düşünün şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki malı konusunda diyor kendinden üsttekine bakanı Allah şükredenlerden kılmaz diyor. İlmi konusunda kendinden alttakine bakanı da Allah sabredenlerden kılmaz diyor. Malı konusunda kendinden alttakine, ilmi konusunda kendinden üsttekine ise Allah hem sabredenlerden hem şükredenlerden kılar diyor. Mesela düşün senin akıl edebileceğin, akıl ettiğin bazı meselelerde tutuyor bir adam sana nasihat ediyor. Sen ona ne dersin? Biz de şu şehri ihya edecek akıllar, sen başkasına geç dersin. Yani birinin akıl edeceği şeyleri söylersen bunun adı nasihat değildir. Nasihat nedir? Onun akıl edemeyeceği, anlamayacağı şeyleri ona ne yapma? Anlatma, Allah'tan korkutmadır. Anlatabildim mi? Allah'la'n korkutmadır. Bu herkese yapılır ve bunu yapmada dinin şiarıdır. Sen bunu yaptın. Karşıdaki bana ne diyebilir mi? Hmm. He? Hmm. Diyemez. Hmm. İnanıyorum diyorsa hmm. bunu ne yapamaz? Diyemez. Deme hakkı yok. Deme hakkı yok. İnşallah bugün yeter. Sübhane ki ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente ve kıvvetu bileyim. Elhamdülillah Rabbil